Hasan Öte, anahtar ustası. Hasan amca bizim çocukluğumuzun anahtarısıydı. Mahallemizde anahtarımız kaybolduğu zaman Hasan amcadan isterdim. Sonra bu 33 usta şekillendiği zaman içimden dedim ki niye Hasan amcam usta olarak benim fotoğrafımın içinde, kitabımın içinde olmasın. Gittim kendisiyle görüştüm. Dedim Hasan amca böyle böyle. O aralar da o da çok hasta. O da rahmetli oldu. Oluruz hanım kızım dedi. Ne demek dedi. Bir de ellerinde büyümüşüz biz onların. Yani düşünün yanında büyüttüğün bir çocuk sonra yıllar sonra geliyor senin karşına bir fotoğraf sever olarak. Senin fotoğrafını çekmek istiyor. Çok memnuniyetle karşıladı. Fotoğraflarını çektim. En son onu o ahilik haftası kutlamasına çağırdığım zaman çok güzel hayatımda bir an oldu dedi. Çocuklarına da çok güzel bir an oldu onun.